Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu aleyke ya seyyidil evlin ve'l ahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mursalin ve ila cem'il veliyyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin Hepimizin miracı mübarek olsun. Miras inşallah bizim için kandil olur, bizim için ışık olur. Nur olur. Gönlümüzü aydınlatır inşallah. Eğer Allah herhangi bir peygamberine bir nimeti ihsan eder, ikram ederse, mutlaka onun ümmetine de o nimetten pay vardır. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam miraca gittiğinde geriye dönerken ümmetine de miraj olsun diye Allah ona beş vakit namazı vermiştir, ihsan etmiştir. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu Aleyhissalatü Vesselam, namaz müminin miracıdır. Namazı olmayanın miracı olmaz buyurdu. Miracı olmayanında namazı olmaz. Genel olarak namazı olmayanın miracının olmayacağını biliyoruz. Bir de miracı olmayanın namazı olmaz buyurdu. Bu tek hadis. Bir parçasını alıp kabul edip, öbür parçasını kabul etmemek Allah adına, Resulü adına hüküm vermektir. Namaz nasıl mümin için miracı olur? Eğer mümin namazı ikame ederken, namazı kılarken, Allah'ın huzurundaymış gibi bir duruşla durursa, bu onun duası olur. Miraca çıkma duası olur. Allah'ın huzurunda durma duası olur ki, bu dua kemara erdiğinde, Allah onun duasını kabul eder ve manevi olarak onu miraca kabul eder. Miracı ona tattırır. Ama Allah ayeti kerimede buyuruyordu. Peygamberleri onlarla beraber onları anlatırken buyurdu ki... Onlar Allah'a iman etmiş namazı ikame ediyorlardı. Sonra onların arkasından bir nesil geldi ki... Onlar namazı zayi ettiler. Namazı eksilttiler. Namazdan zarar ettirdiler. ettiler. Nereyi, hangi bölümünü zarar ettiler? Miracını, içini. Zahiri olarak kıyamda durduğunda tekbir alıp, Fatiha'yı okuyup, bir süre okuyup, rükuya, secdeye gittiğinde namazı kılmış olursun. Dediler, böyle anlaşılınca da içi boşaldı. Bu namazdır denince içi boşaldı. Oysa ki, bütün ibadetler için bu böyledir. Her bir ibadetin bir hikmeti vardır. Allah'ın bir muradı vardır yani. Eğer o ibadetten Allah'ın muradı gerçekleşmezse, İçi boş bir ibadet olmuş olur, sadece bize yorgunluk kar kalır, Resulullah Efendimiz'in tabiriyle. Öyle insanlar var ki namaz kılarlar, sadece onlara yorgunluk kar kalır, oruç tutarlar, sadece onlara açlık kar kalır, buyurdu. Namazımız sadece bize yorgunluktan başka eğer bir fayda vermiyorsa, bizi miraca çıkarmıyorsa, Allah'ın huzurunda durdurmuyor ve bunu bize tattırmıyorsa, namazı zayi etmişiz demektir. Ne yapmamız lazım? İçini doldurmamız lazım. İçini doldurup evet, tamamlamamız lazım. Bir de bütün hadisler mutlaka Kur'an'ın ölçüsü ve vurulmalıdır. Eğer tutmuyorsa ne yapılmalıdır? Tutmuyorsa onu atın buyurdu Resulullah Efendimiz. Çünkü ben Kur'an'dan başka, vahiyden başka bir şey söylemem dedi. Miracı anlatanlar dediler ki hadislere birçok Yahudilerin, Hristiyanların ürettiği şeyler karışmıştır. Daha doğrusu bilerek karıştırılmıştır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam mihraca giderken Allah ona 50 vakit namazı farz kılmıştı ümmetine. Geri döndüğünde Hz. Musa senin kavmin, ümmetin bunu taşıyamaz, bu sorumluluğu yerine getiremez, Rabbine dön onu eksilsin. İşte Resulullah Efendimiz döndü, Allah 10 vakit eksiltti, yani 40'a indirdi. Sonra geldiğinde bir daha Hazreti Musa çıktı dedi. Bir daha çıktı. Ta beşe ineme kadar. Bunu söylemek, bunu böyle anlamak vahyet ters bir şeyi anlamış oluruz ki önce bilmemiz lazım ki Allah bir konuda hüküm verdiğinde hükmünü asla değiştirmez. Allah buyurdu. Hüküm verdiğinde onu geri almaz, onu değiştirmez. Hüküm vermiş. Ümmetin elli vakit namaz kalacak dediyse, elli vakit kılınacak demektir. Bir de Resulullah Efendimiz gitti geldi demek, çok çirkin bir kelimeydi. Allah bir şeyi emreder de, Allah'ın Resulü itiraz eder, olmaz biz yapamayız der. Böyle bir şey olur mu? Ters. Bunu söyleyenler niye böyle söyledi? Yahudiler, bizim peygamberimiz, sizin peygamberinize bak akıl vermiş, bak ona öğretmiş, daha öndedir demek için. Bunu kabul etmek için cahil olmak lazım, Kur'an'dan habersiz olmak lazım. Evet, böyle bir şey düşünülemez. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Eğer Musa kardeşim, İsa kardeşim benim zamanıma yetişmiş olsaydı, bana iman etmekten, bana ümmet olmaktan başka çareleri olmazdı. Ölçü budur. Yoksa o ona işi öğretir gibi zannetmek ya da söylemek, Resulullah Efendimiz'e saygısızlık olur, edebe aykırı bir şeydir bu. Allah'ın emrini, hükmünü Hz. Musa'nın söylemesiyle geri alması Allah'a karşı saygısızlıktır. Edebe aykırıdır. Onun için böyle bir şey yoktur. Allah beş vakit namazı farz kıldı. Bu müminler için mirac olsun diye, zahmet olsun diye değil, nimet olsun diye. Müminin, iman edenlerin namaz nimetine böylesine sevilmesi gerekir. Rabbim beni miraca davet ediyor. Günde beş sefer hemde huzuruna davet ediyor. Onu bir zahmet olarak, bir yük olarak değil, onu bir nimet olarak görmedikçe namazı miraz olmaz. Eğer o bir nimetse, bir ikramsa ona şükretmesi lazım, ona sevinmesi lazım. Ümmetine başka hangi nimetler vardır? Allah'ın cemalini müşahede etme nimeti vardır. Resulullah Efendimiz, hem ruh itibariyle hem beden itibariyle bu miracı yapmıştır ümmetine de layık olanlara da ümmetinden layık olanlara da aynı şekilde ruhani mirac vardır velilerin Allah dostlarının büyüklerinin hepsinin miracı vardır bütün peygamberlerin miracı vardır. Her birinin miracı kendine göredir. Ama bu ümmetin miracı kendi peygamberinin miracı gibidir. Manevi olarak, ruhani olarak bu miracı yapar ki arada bir fark da yoktur yalnız. Allah'ın huzuruna çıkmak, O'nun cemalini müşahede etmek zaten ruha ait bir nimettir. Allah Resulullah Efendimiz'i özel olarak eğer bedeniyle beraber huzura kabul ettiyse... Allah'ın gücü her şeye yeter demektir. Allah dilediğinde her türlü mucizeyi yaratır demektir. Mesela Sidretül Müntaha'ya kadar Cebrail Aleyhisselam onu götürmüştür. Ondan sonra ne demişti? Bundan öteye bir adım atarsam yanarım. Çünkü ondan öteye varlık yok. Varlık olmadığı halde Resulullah Efendimiz bedeniyle nasıl gidiyor? Bu başka bir mucize. Bu Allah'ın kudretidir. Ruh bütünüyle bedene hükmedince beden ruhun hükmünü alır. Yok mesabesinde o olur. Ondan öteye neyle gitmişti? Refrefle. Refref demek aşk demektir. Orada varlık yok zaten. Ne var orada? Bir tek aşk vardır. Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle gitmiştir. Allah'ın o aşkı, muhabbeti refref, onu sarar. Bizim anlamayacağımız bir hızda, bir hızla onu Hz. Evet, çıkardı. Müminlerin de miraci böyledir, manevi miracları böyledir. Oraya kadar gider, ondan öteye de refref ref onu götürür. Birçok alimimiz miracı kabul etmiyor, edemiyor. Allah'ın cemalini, müşahedeyi kabul edemiyor. Kabul etmemek mahrumiyettir. Kabul etmeyenler bundan mahrum kalır. Eğer bir nimeti yok sayıyorsa, o nimeti istemek gibi bir duası da olmaz. Dolayısıyla duası olmayınca Allah böyle bir nimeti asla ve asla ihsan etmez, ikram etmez. Kendini nimete mahrum etmiş olur. Sadece elimle konuşmuş, aklına göre hüküm vermiştir. Aklı almadığı için. Ama ayetleri okuduğumuzda Allah'ın böyle vahyettiğini hemen anlayacağız inşallah bir şeyi aklımız kabul etmedi diye eğer kabul etmiyorsak iman etmiyorsak bu durumda gaybe iman etmemiş oluruz vahye iman etmemiş oluruz Allah'ın haber verdiğine iman etmemiş oluruz neye iman etmiş oluyoruz aklımıza aklımızı ilah edinmiş oluyoruz böyle şeylerden sakınmak gerekiyor Allah ne söylediyse o. Sonra sana düşen onu anlamaya çalışmaktır. İtiraz etmek değil. Bir de Allah neden Resulullah Efendimiz'i miraca çıkardı? İnsan kendi kıymetini, değerini, şerefini bilsin diye, anlasın diye. Allah'ın bütün varlık içinde ona nasıl bir değer verdiğini anlasın diye. Varlığın, kainatın göz bebeği olduğunu anlasın diye. Meleklere bile, meleklerin en büyüğüne bile böyle bir nimeti nasip etmemişken, böyle bir ikramı yapmamışken, insanlar içinden evet, onu bir beşere yapınca, evet. insana yaratmış olduğu yeryüzündeki halifesine, Nasıl bir kıymet, nasıl bir değer, nasıl bir şeref verdiğini insan anlasın diye. <gülüyor> Resulullah Efendimiz oradan başka müjdelerle de dönmüştür. Buyurdu ki: Rabbim bana vaade bulundu ki kim la ilahe illallah derse bana şirk koşmama kaydıyla o cennete girer yaptığı yanlışın yaptığı günahın cezasını çeker dünyada son nefeste kabirde kıyamet yerinde sırattan geçerken cehennemin içinden geçerken cezasını çeker ama Allah onu cennete koyar. Cenneti vaat etti. La ilahe illallah der ve kendi peygamberini, bütün peygamberleri kabul ederse cennete girer buyurdu. Bu da bir ümmetine bir müjdeydi. Bir de Bakara suresinin son iki ayetini 285-286. ayetler Amener Resul dediğimiz iki ayeti indirmiştir. Allah peygamberini nasıl miraca davet etmiş? Orada neler müşahede etmiş? Ayetlerle anlamaya çalışacağız inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu İsra suresi Birinci ayettir. İsra demek, yolculuk demek. Özellikle gece yolculuğu demek. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ile mescidil aksa Allah sübhandır. Önce sübhan olduğunu söyledi. Ne kendisini, ne de işini herhangi bir Mahlukun işine benzetme dedi. Bir benzetme yapmadan, onun subhan olduğunu unutmadan Allah'ın anlattıklarını dinle dedi. Bir gecede abdini, Resulünü değil, Nebisini değil abdini dedi. Özellikle neden abdini dedi? O abd olarak o nimeti kazanmış, peygamber olarak değil. Bütün abdlerine böyle bir nimet vardır. Bütün kullarına miracı müjdeliyor. Evet. Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, yani kâbeden Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, ki onun etrafını, çevresini mübarek kılmıştık. Mescid-i Aksa'nın çevresini, neden? Oraya peygamberler gelmiş ve Allah orada, Peygamberlerine, Nebilerine, Resullerine vahyetmiştir çünkü. Kuruni bir gece Mescid-i Haram'dan Mescidi, Asa'ya yürüttü. Bu yürüme biri yürüyerek veya bir binekle giderse bir aylık yoldur. Ama oradan oraya neyle götürmüştü Resulullah Efendimiz anlatırken? Cebrail Aleyhisselam geldi, bir binekle beraber geldi. Ata benzeyen bir binekti. Ama yürüyüşü şimşek hızı gibiydi. Bir aylık yolu bir anda gidiyor. Bu arada yolda da bazı yerlere uğruyor. Neden götürürmüş? Li'nuriyehu min ayatina. Ona ayetlerimizden göstermek için. Ayet demek Allah'ın kudretinin delili demektir. Allah'ın isimlerinin tecellisi demektir. İsimlerimizin tecellisini kudretimizi göstermek için. İnnehu huves semiul alim. Muhakkak ki o her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Bir de Necm suresinde anlatıyor. ve necmi iza hawa. Battığı zaman Yıldıza yemin olsun, and olsun. Maddele sahibi konuema kıva. Sizin sahibiniz yani bizim Resulümüz sizi koruyan, kollayan, cehennemden Allah'ın gazabından koruyan sahibiniz şaşırmamıştır, sapmamıştır. Ne söylüyorsa o doğrudur. Yani ben miraca gittim. Bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittim dediyse doğru söylüyor. Sapmamıştır, şaşırmamıştır. Onu dinleyin. Uma yentîqu anil heva. O kendi hevasından konuşmaz. Yani rastgele konuşmuyor. Nefsi öyle istediği için konuşmuyor. İn heva illa vahiyun yuhâ. O ancak kendisine vahyedileni söyler. Allah ona neyi vahyetmişse, neyi öğretmişse onu söyler. أَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوبَ Ona bunu öğreten güç ve kuvvet sahibidir. Kim? Allah'a. O, güç sahibi, kuvvet sahibi istiva etti, ihata etti, kapladı. Ve huve bil ufukil e'la. O e'la, yüce bir ufukta tecelli etmiş, istiva etmiş, kaplamıştı. Rabbinin cemalini şahide. Ettiğini anlatıyor Allah. Nasıl müşahede ettiğini anlatıyor. Ufuk demek gözünün alabildiği kadar evet, tecelli etmiş, kendi gücü kadar müşahede yapıyor. Sonra o tecelli, Allah'ın o istivası, kaplaması yaklaştı. Yaklaştı ve ona doğru sarktı. Onun bulunduğu yere tecelli etti. Tekane akaabe قوسين iki yay kadar. Yayın iki ucu kadar. Yani iki karış mesafe kadar. او اذنا ya da daha yakın. Elbette ki bunun bir de manevi manası vardır ve ilhamı ila abdihi o abdine kuruna vahyetti ma evha herneyi vahye ona vahyetti tecelli etti ve kuruna vahyetti bir kısım alimlerimiz onun orada gördüğü Cebrail aleyhisselam'dı dediler o vahyi getirmişti Allah kuruna dedi kuruna Allah vahyeder eğer sen ona Cebrail Aleyhisselam dersen bu durumda Resulullah Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın kulu olmuş oldu. Bu küfür olmaz mı o zaman? Evet. Kuluna vahyedeceğini, vahyetmek istediğini her neyi edecekse vahyetti. Ma kezebel fuadu ma rea onun kalbi gördüğünü yalanlamadı. Yani öyle bir müşahede yaptı ki her neyi gördüyse kalbi de aynı ile tasdik etti. Yani Rabbinin tecellisini müşahede ettiğini bildi. Herhangi bir vesvese herhangi bir şüphe duymadı. Efe tumaru nehu ala ma yara Allah bir de soruyor. Siz şimdi onun gördüklerini tartışacak mısınız? Her neyi görmüşse siz bunun üzerinde tartışacak mısınız? Eğer Cebrail Aleyhisselam'ı görseydi Allah Cebrail'i gördü derdi. Tartışmaya da gerek yoktu zaten. Değil mi öyle? Evet, Allah'ın cemalini müşahede etti. Siz şimdi onun gördükleri hakkında tartışacak mısınız? Ne demek? Tartışmayın dedi. Eğer birileri tartışıyorsa... Allah onu uyarıyor önceden. وَلَقَدْ رَيَاهُ نَزْلَةً اُخْرَ Daha önce de, bundan önce de Allah bu müşahadeyi ona yaptırmıştı. Ne zaman? Daha önceki bir inişte müşahade ettiği nedir? Allah'ın tecellisi, Allah'ın isimlerinin tecellisini müşahade eder. ''İnde sidretil münteha'' Varlığın olmadığı sidretül müntehanın yanında'' Bir daha bu müşahadeyi yapmıştı. Cebrail Aleyhisselam'ın ''Buradan öteye bir adım atarsam yanarım'' dediği yerde. ''İnde cennetül mevve'' ''Cennetül mevve'' da oradadır. Resulullah Efendimiz <gülüyor> cennetleri anlatırken öyle bir cennet vardır ki orada sadece Allah'ın cemarının müşahedesi vardır buyurdu. Bu durumda o cennet hangi cennetmiş? Cennetül mevva. İz-i sidrete ma yekşam. Sidreyi sidretül müntehâyi bürüyen bürümüştü yahşa bürüyen bürümüştü bütün sidre o Allah'ın haşiyetiyle bürünmüştü haşyet bir tek Allah'adır eğer sidreti bürüyorsa kim bürüyebilir bir melek sidreyi bürüyebilir mi Allah bürümüştü tecelli etmiş Allah'ın isimlerinin nurunun tecellisi sidreyi bürümüştü. Oradan müşahede etmişti. Mazagal beseru ve ma Gözü kaymadı, şaşmadı. Başka tarafa dönüp bakmadı. Lehed Rea min ayatı Rabbihil Kubra. Rabbinin büyük ayetlerinden oranı gördü, müşahede etti. Rabbinin en büyük ayetlerinden ayet el Kubra gördü, müşahede etti. Ne demek? Allah'ın isimleri Allah'ın ayetleridir. Allah'ın isimlerinin tecellisi Allah'ın ayetleridir. Yani o isim perdesinden Allah'ın cemalini müşahadedir. Hem de en büyüklerinden, en büyük günü dedi. En büyük dediyse Allah bu durumda Allah isminin tecellisiyle karşı karşıya demektir. Bütün isimleri kendisine toplayan Allah isminin tecellisi. Allah bu nimeti ona ihsan ettiyse kulunu nasıl ihsan ediyor? Manevi olarak bir kul yolculuk yapıp Cennetül Mevaya varmayana kadar müşaadeyi yapamaz. Gönlünün Cennetül Mevaya varması gerekir. Sidretül Muntaha'ya varması lazım gönlünün. Manevi olarak yolculuk yaparken biri bir müşidik hamile tabi olup manevi yolculuğu yaparken bu yolculuğu kendi gönlünden yapıyor. Gönlünden. Gönlünde yedi kat gök, arş, kürsi, sidret-ül münteha mevcuttur. Kendi gönlünde mevcut. Bu yolculuğu kendi gönlünden yapıyor. Kendi gönlünde neredeyse onun karşılığında da aynı şekilde semada oradadır. Yani kendi gönlünde ikinci mertebede ise gögün ikinci katında demektir. Zahiri olarak da bu böyledir. Ne zaman ki yedi kat gögü geçti, cennet ondan sonra gelir. Cennetül meva, sidretül müntehanın yanındaymış. Herhangi bir cennette de yapacağı müşahede farklıdır. Cennetül mevada yapacağı müşahede farklıdır. Resulullah Efendimiz'in yaptığı müşahededir çünkü orada. Ne zaman gönlümüz oraya vardı, müşahedeyi Allah yaptırır. O Allah'ın cemalini müşahede etme gücüne sahiptir çünkü artık. Nefsinden soyunmuş, varlığından soyunmuş, benliğinden soyunmuş böyle bir müşahedeyi kaldırabilecek vasıftadır. Temizliktedir. İnsanın Allah'ın cemalini müşahede edemeyeceğini söyleyenler bunu bilmediği içindir. O müşahedeyi burada yapmıyor. Nerede yapıyor? Cennete yapıyormuş. Bu yolculuk manevi bir yolculuktur. Oraya yürümesi gerekmiyor. Oturduğu yerde Allah perdeyi açar, ruh itibariyle orada olduğu için oradan müşahede eder. Bir de orada Allah ona Bakar suresinin son iki ayetini vahyetmişti. O ayetleri de beraber anlayacağız inşallah. amen Resulü bima ünzile ilahi min Rabbihi ve Müminun. Allah resulüne her neyi indirdiyse resulü ona iman etti. Müminler de onun iman ettiği gibi iman ettiler. Onun gibi iman edenler iman etmiştir. Kullun amene billahi hepsi Allah'ın Resulü ve müminlerin hepsi Allah'a iman eder ve melaiketihi meleklerine iman eder ve kutubihi kitaplarına iman eder ve Resulü resullerine iman eder. La nüferriku beyni ahadin min Resulü. <gülüyor> Onlar Allah'ın resulleri arasında fark gözetmezler. Neden? Neden? Çünkü hepsi Allah'ın ayetlerini okuyor. Bu arada aralarında fark yok demektir. Ve karu semi ana ve ana ve derler ki o müminler işittik ve itaat ettik. Allah'ın ayetlerini Allah'ın resulleri onlara okuduğunda işittik ve itaat ettik derler. İşittik ve anladık, işittik ve kabul ettik değil, İşittik ve itaat ettik. Yani gerekeni yaptık ve yapıyoruz yapacağız itaat edeceğiz sonra ufren edecek ve mesir Rabbimiz bizi mağfiret et derler. Allah'tan mağfiret dilerler. Dönüş sanadır derler. Eğer dönüş onaysa bu da ahirete imandır. O zaman ahiretin gereği neyse Ahireti kazanmak için ne yapmak gerekiyorsa onu da yapacağız demektir. Dua devam ediyor. Müminler nasıl dua ediyor yani? La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Hiçbir nefse yapamayacağı, kaldıramayacağı, çekemeyeceği yükü yüklemeyiz. Ona her neyi yüklersek, her neyi yap demişsek, o kolaydır. O zor değildir. Allah kullarından zor bir şey istememiştir, istemez. Leha ma kesebet. Onun kazandığı, onun lehinedir güzellikten her ne kazanırsa onun lehinedir. Ve aleyha mektesebet. Kötülükten de, yanlıştan da her neyi kazanmışsa o da aleyhinedir. Rabbena la tuahizna inne sina ev evet. ekte'ena Müminler derler ki Rabbimiz hata işlediysek veya unuttuysak Bizi sorumlu tutma. Bizi hatamızdan dolayı veya unuttuğumuzdan dolayı bizi hesaba çekme. Bizi sorumlu tutma. وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا Bizden önceki kavimlere yüklediğin gibi bize de ağır sorumluluklar, taşıyamayacağımız sorumluluklar yükleme. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَالَا تَقَتَلَنَا بِهِ Gücümüzün yetmediği, takatımızın yetmediği, herhangi bir yükü, sorumluluğu bize yükleme. Ve afu anna, bizi afet, ve bizi mağfiret et, ve erhemna, bize merhamet et, ente mevlana, sen bizim mevlamışsın, sen bize yardım edensin, sen bizim dostumuzsun, velimizsin. فَاَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Kafir kavme karşı bize yardım et derler. Son bölümde Allah müminlerin duasını anlattı. Müminler böyle dua eder. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine iman eder. Aralarında bir fark gözetmezler ve bununla beraber böyle dua ederler. Dua ederken bir tek kendine dua etmiyor. Baştan sona hep bize dedi. Bütün müminlere dua eder, bütün insanlığa dua eder. Bütün insanlığı kardeş olarak bilir, bütün müminleri kardeşi olarak bilir ve hepsine böyle duada bulunur. Böyle olursa miraca layık olur. Bütün insanlar için bu böyledir. Herkes Rabbini arıyor. Eğer Rabbini burada bulmazsa, bulamazsa ebediyen bulamaz. Kendi kendini kandırmış olur. Bulmak için de layık olmak gerekiyor. O liyakata olması gerekiyor. Manevi tarafında, ruh tarafında öyle bir durması gerekir ki zahiri olan bedenini Varlığını, nefsini ona feda etmesi gerekir, kurban etmesi gerekir. Kurban ederse, ruhta fena bulur, saf, Allah'ın nefrettiği ruh olur, Allah'ın nuri olur. Allah'ın cemalini müşahede edecek olan da o ruhtur. Allah'ın kendinden nefrettiği ruh, Allah'ın cemalini müşahade eder. Bu hale gelmeden hiç kimseye Allah'ın cemalini müşahede etmek nasip olmaz. Bir kul, ya Rabbi ben seni istiyorum, ben senin cemalini müşahede etmek istiyorum dediğinde bu onun duasıdır. Eğer gerçekten samimi ise bu durumda Allah da ona, ona göre muamele eder ki cemalini müşahede etmeye layık olsun. Ya gereğini yapar, yani Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi kabul eder, gereğini yapar, her anda ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin der, Rabbine boyun büker ve kazandır. Ya da itiraz eder. Ben bunu sevmedim, ben bunu kabul edemem, ben bunu beğenmedim, niye şunu şöyle yaptın der, kaybeder. Allah'ın cemalini müşahede etmek, veli olmak, Allah'a dost olmak bir hayal değildir. Şimdiye kadar Allah'ın sayısını bildiği kadar veli gelmiştir. müşid hamil Kamil gelmiştir. İstisnasız velayetin ölçüsü de budur. Allah bir kuluna velayeti teslim edeceği zaman ona cemalini müşahede ettirir. Velayetin ölçüsü budur. Bu müşahadeyi ona yaptırdığı zaman evet, velayeti teslim edilir. O Allah'ın özel manadaki velisidir. Bütün müminler, bütün müttakiler genel manadaki velidir. Allah'ın dostudur, velisidir. Ama bir de özel manadaki veli vardır. Onlar kimdir? Allah beyan ediyordu. Allah'a yakın olanlar, mukarrabun. Mukarrabun kimdir buyurur? Mukarrabun, sabikun olanlardır. Müsabaka, hayırda müsabaka yapanlardır. Hayırda yarışanlardır. Derdi Allah'ın rızasıdır, Allah'ın dostluğudur. Bunun için yarışıyor ve koşuyor. Bu şekilde çabasını, gayretini sarf ettiğinde Allah'a yaklaşır, Allah'a yakın olur. Secde için Allah ne buyuruyordu? Secde et, yaklaş. Secden seni Allah'a yaklaştırır. Secde demek yokluk demektir. Ben yokum, sen varsın demektir. Secde aynı zamanda aşığın maşukuna sevgisini göstermesidir. Kendisini yaratan Rabbine en doruk noktada sevgisini göstermesidir. Başını yere koyup sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum demesidir. Eğer biri Allah'a dost olmak istiyorsa, Allah'ın cemalini şahide etmek istiyorsa, Allah'a yakın mukarrebun olmak istiyorsa, sabikun olmak istiyorsa, yapması gereken şey nedir? Kendi kendine hiç kimse şimdiye kadar kazanmamış, Allah'ın adeti öyledir. Mutlaka kazanmış olanlar bir müşin-i beraber onu kazanmıştır. Gerisi, gerisi hayal ve vehimdir. Gerisi zamdır. Kime uyarsan, tabi olursan en fazla onun gibi olursun. Uyduğuna sorman gerekiyor. Allah sana böyle bir vazife vermiş mi? Vermemişse, eğer gelin bana uyun diyorsa... O sahte peygamberin söylediğini söylemiştir. Ama insan çok ahmak bir varlıktır. Ahmak. Şeytana uymaya, tabi olmaya öyle bir meyillidir ki hiçbir şey kazanamayacağı yere gider. Kendini kandırıp Gider. Gönlündeki boşluğu dolduracağını zanneder. Oysa ki sadece onun hasreti artar. Hasret. Onun pişmanlığı artar. Keşke şöyle de yapmasaydım demesi artar. Onun için tabi olurken onun gerçek bir müşid-i olması gerekir. Allah'tan vazife almış olması gerekir. Seni Allah'a taşımaya yetkili olması gerekir. Miraca taşımaya yetkili olması lazım. Bütün müçidi kamilleri böyledir. İşi Allah ile yapar. Allah'ın emriyle yapar ve Allah ile yapar. Allah'ın vahyiyle yapar. Zanla bu yol gidilmez. Vehimle. Şeytanın verdiği vesveseyle hiç kimse bir şey kazanamaz. Onun için Allah ayet-i kerimede Zan ilimden hiçbir şey değildir. O konuşanlar ellerinde nurlu bir kitapları olmadığı halde konuşurlar. Bir hidayetçileri olmadığı halde konuşurlar. Allah hakkında konuşurlar. Ne hidayetçileri vardır ne de nurlu bir kitapları vardır. Onlar sadece zanna uyarlar. Ve zan ilimden hiçbir şey değildir buyurdu. Kim söylüyor? Allah söyledi. Hidayetçi Allah'ın hidayetiyle hidayete vesile olur. Allah'ın hidayeti nedir? Allah'ın hidayeti Kur'an'dır, vahiydir. Allah kime hidayet vermemişse o hidayette olmaz dedi. O deralettedir dedi. Hidayet Allah'ın hidayetidir dedi. Allah'ın hidayeti, Allah'ın vahyidir, Kur'an'dır. Bunun dışında birçok insan irşattan habersiz hikayelerle insanları kandırmaya çalışır. Daha doğrusu şeytan onu kandırmış, o da ona uymuş insanları kandırmaya çalışır. Babamız şeyhdi, işte biz de burada onu yapıyoruz. Ya da biz büyüklerimize havale ediyoruz. Öteki oradan başka bir şey söylüyor. Bence diyor şu şöyledir. Öteki diyor bence yok. Bunu böyle yapmak daha güzeldir, daha doğrudur. Peki ya Allah'a göre? Sen Allah'a iman etmedin mi? Sen Allah'ın vahyine iman etmiyor musun? Allah bir şeyi eksik bırakır mı? Allah'ın söylemediği ne vardır? Anlatmadığı ne vardır? Allah yolu bilmeyecek. Sen kendi zanında onu bileceksin, öyle mi? Hiç bundan daha büyük müşrik, bundan daha büyük kafir, bundan daha büyük bir münafık var mıdır? Çünkü insanların Allah'a gitmesine mani olmaktır bu. Onlara zulüm etmektir, zulüm. Öteki de onun önüne gider, hadi bana yardım et, hadi bana anlat. Neyi anlatsın? Zanlı mı anlatsın? Şeytanın verdiği vesveseyi mi anlatsın? Hikaye mi anlatsın? Hiç bu şekilde mücidi kamil olmayan birinin önüne gidip bana öğret bana anlat deyip onu dinleyenden daha eşek kimse var budur. Eşek bile onu dinlemez. İnsan kendine yazık ediyor. Kendine zulp ediyor. Ne buyurdu ayet kelimede Allah zalimleri sevmez. Allah böbürlenip kendini övenleri sevmez. Sormak lazım. Sen Vusat'a erdin mi? Allah seni huzura kabul etti mi? Senin miracın var mıdır? Allah seni miraca kabul etti mi? Yetmez. Kullarımı getir diye sana böyle bir vazife, böyle bir emir verdi mi? Böyle bir yetki verdi mi sana? Vermediyse niye önümde yürüyorsun? Niye gelin beni dinleyin diyorsun? Niye bizi kandırıyorsun? Niye hem kendine hem de bize zulmediyorsun? Günah değil mi? Yazık değil mi? Ahiret bu kadar basit bir şey midir? Hesap bu kadar kolay bir şey midir? Evet, ne buyurdu ayet-i kerimede? Herkesin kazandığı kendisi nedir? Herkes ne kazandığına bakmalıdır. Onun için bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Buraya geldiğinizde eğer her gün... Biraz daha Allah'a yaklaşmıyorsanız Biraz daha Allah'ı sevmiyorsanız Biraz daha Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmiyorsanız Hemen kendinize bir müşid-i kamil arayın Yeriniz burası değilmiş Nerede kazanabiliyorsan Senin yerin orasıdır. Mesele kalabalık yapmak değildir Mesele kazanmaktır Hazreti insan olmayı kazanmaktır Mesele Şahsiyet sahibi olmaktır Kul olmaktır, avd olmaktır. Allah'a sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum. Sen benden ne istiyorsun? Neyi emrediyorsun? Nasıl olmamı istiyorsun? Nasıl yapmamı istiyorsun? Ben senin kurunum ve ben senin istediğin gibi, sevdiğim gibi yapacağım ve senin sevdiğin, istediğin gibi olacağım demektir. Şahsiyet sahibi budur. Yoksa kendi kendini kandırıp Allah'ın vahyini, kitabını yok sayıp hadi şunu şöyle yapalım. Büyüklerimiz böyle yapmış. Falanca şöyle söyledi. Filanca böyle söylemiş. Falan Veli böyle söyledi. Herhalde bu böyledir. Böyle söyleyen, böyle düşünen, böyleleriyle beraber olanlardan daha ahmak kim olabilir? İnsan, aklını sonuna kadar kullanmalıydır. Bulunduğu yerde kazandığını veya kaybettiğini aklını kullandığında rahatlıkla anlar. Rahatlıkla. Eğer kaybediyorsa oradan hemen uzaklaşmalıydır. Onu düşman bilmelidir. Düşman. Sıradan biri değil. Seni Allah'tan uzaklaştırıyor. Düşman bilmelidir. Mikrop gibi bilmelidir. Hastalık bulaştırıyor. Ama kazandırıyorsa onu da gıda gibi bilmelidir. Bütün çabasıyla, gayretiyle orada olmalıdır. Niye? Kazanmak için. Ötekinden niye kaçması gerekir? Kaybettiği için. Bütün bunları söylerken ağzımızdan çıkan her kelimeye hesap olduğunu biliyoruz. Allah ait Kerime'de buyuruyordu. Ey iman ettiğini iddia edenler yapamayacağınız şeyi neden söylersiniz? Bu Allah'ın gazabına sebep olur. Yapamayacağınız şeyi neden söylersiniz? Bu Allah'ın gazabına sebep olur dedi. Allah buna gazap eder. Onun için biri bir şeyi yapamıyorsa ben bu işi yaparım derse, Allah'ın gazabına kendini attı. Bizimle beraber olan ve olacak olan bütün kardeşlerimiz için söylüyoruz. Kim bize uyarsa, kim ne derse desin. Biz onlara söz veriyoruz ki, eğer bize uyarlarsa, tabi olurlarsa, onlar Rablerine vasıl olur, vasıl etmeye söz veriyor. Miraca söz veriyor, miraca. Nasıl bunu böyle söyleyebiliyorum? Elbette ki Allah'ın verdiği emir ve yetkiyle söylüyorum. Öyle lafla değil, gelişi güzel değil. lerine bakar gibi bize bakanlar bizi anlayamaz. Bizi tanıyamaz. Yarın herkes bizi tanır, tanıyacak. Bütün alemlere res çekiyoruz. Hiç kimseyi tanımıyoruz. Öyle lafla olacak şeyler değil bunlar öyle. İki kelime okumuş ya da Dedesinin dayısı Şeyh'miş, o da Şeyh'miş. İnsan böyle şeytana maskara olmaz, olmamalıydır. Cahil cesaretli oluyormuş, cahilin cesareti. Kendini at ateşe atma cesareti. Allah'ın gazabına atma cesareti. İki günlük dünyanın, bir günlük dünyanın hesabını yapıp, ebedi hayatını cehenneme çevirme hesabı. Hiç böyle bir insanda akıl olur mu? Hep beraber çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz, kazanacağız inşallah. Allah'ın rızasını kazanacağız, dostluğunu kazanacağız, miracı kazanacağız. Allah'ın cemalini müşahede etmeyi kazanacağız inşallah. Kazanmamız gerekir. Başka çaremiz yok. Yani böyle bir nimet önümüzdeyken biz de o nimeti almazsak bu durumda bize de yazıklar olsun. Allah hepimize kamil manada bir iman nasip eylesin inşallah. Amen. Namazımızı Miraç eylesin inşallah. Amin. Razı olduğu, sevdiği kullarından eylesin inşallah. Amin. Özel manadaki velayeti, veliliği ihsan etsin inşallah. Amin. Ümmet-i Muhammed'e, mütahilere, müminlere önder eylesin inşallah. Amin. İmam eylesin inşallah. Amin. Hidayetçi eylesin inşallah. Amin. Kıyamet günü Allah bizi huzura alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura alsın inşallah. Amin. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamla kıyamet günü karşılaştığımızda, evet, Ya Resulallah tıpkı senin gibi yaptım. Senin gibi yaptım, senin yaptığın gibi yaptım. Senin gibi olmaya çalıştım diyenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah bizi fitneye düşenlerden eylemesin. Amin. Şeytana uyanlardan eylemesin. Amin. Şeytana tabi olanlardan eylemesin. Amin. Şeytana abd olanlardan eylemesin. Amin. Nefsinin hevasına abd olanlardan eylemesin. Amin. Müşriklerden eylemesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Mirazınız mübarek olsun inşallah.